Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'ayinuhu ve nestağfiruhu ve ne'udhu billahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina men yehdihillah felâ muzille leh ve men yudlil felâ hadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve nşedu anna Muhammede abdhu اما بعد, fya ibadallah, ittakul Allah ve atiuh, inna Allah ma al-ladine ittaku ve ladinehum muhsinon. Kâl Allahü Teâlâ ve jel fi kitabihi l-kereem, âzûbillahi min al-shaytanir rajeem, İsmi Allahir rahmanir rahîm. Ya eyuhal nas, Sadakallahu'l-Azîm. Fatır Suresi 15. Ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey insanlık, ey insanlar, siz fakirsiniz. Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Allah'tır zengin olan ve hamde layık olan. Fakir bir başkasına, bir başka şeye ihtiyaç duyandır. Hangi insan vardır ki başkalarına ve başka şeye? Her şeyden önce Allah'a, Allah'ın nimetlerine ihtiyaç duymaz. Evet Zenginlik ve fakirlik üzerine bazı tefekküre layık cümleler kullanmaya çalışacağım. Ben zengin bir koçum diyenlerin aldanma dünyasına. Dünya benim diyenlerin gittiler dünyasına. Malum kim Allah'a sahip o neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum o neye sahip? Ahirette cennet için yatırım yapan mı zengindir? Yoksa orada başına bela olacak şekilde sadece dünyaya yatırım yapanlar mı? Bir hadis rivayetinde öyle buyurulur. Günahlardan öylele öyle büyükleri vardır ki onları ancak geçim sıkıntısı için çekilen zahmetler mahveder, yok eder. Fakirlikten şikayet edenlere sormak lazım. Aklını, gözlerini satın almaya kalsalar Kaç para istersin? Hele cennetini satın almaya, imanını satın almaya kalksalar yüz milyarlar yeter mi dersin? Öyleyse imanın varsa cennete adaysan Allah sağlam bir beden ve akıl gibi bir nimet verdiyse senden daha zengini yok. Ve milyarlarca altın değerinde Rabbinin nimetlerini bir tarafa koyarken fakirlikten şikayet etmeye insanın utanması gerekir. Dünyada fakir ve rezil olmaktan nice insan korkuyor da, ahirette fakir, rezil ve rüsvay olmaktan korkmuyor. Halbuki kulun ahirette iyi amellerden fakir düşmesi, rezil olması onun dünyada fakir ve rezil olmasından çok daha korkunç ve utanç vericidir. İnsanlar fakir olmaktan korkarak dünyalık için çalıştıkları kadar cehennemden korkup korunmak için ahirete çalışsalardı mutlaka cennetlik olurlardı. Aç kalmaktan, fakirlikten korktuğu kadar cehennemden korkmuş olsa insan herhalde kurtulur. Esas fakirlik, fakir olmaktan korkmaktır. Esas zenginlik de Allah'a güvenmektir. Yoksulluktan şikayet eden Müslüman'a demek lazım ki cennete müşteri olanın sermayesi yatırımı ne kadar çoktur, bunun kıymetini bil. Bir hadis rivayetinde şöyle buyurulur, zengin çok mala sahip olana denmez. Zengin, kalbi zengin olana denir. Zengin, ilmi çok olandır der Hz. Ali'de. Zengin adam, elindekini yeterli görendir. Fakirse doymak bilmeyen, bir arzu ve iştaha sahibi olandır. Zenginlik aslında dünya köleliğinden azat olmak, dünyaya köle olmaktan kurtulup özgürleşmektir. Dünyanın en zengini iktisadı bilen en yoksulu da cimri olan insandır. Bir ülkede vahiden aklını Müslümanca kullanmaktan ve güzelliklerden maddi servete daha fazla kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişer fakat kafalar ve gönüller boşalır. Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin, giyebileceğin kadar giyersin. Yani denize testiyi daldırsan, testinin ancak alabileceği kadar su doldurabilirsin. Erdemden başka, faziletli olgun insan olmaktan başka imana, takvaya sahip olmaktan başka aslında bir zenginlik yoktur. Melki ve zenginlik çoğu zaman yüz kızartıcı hareketlere karşı alınan bir rüşvettir. Servetin toplandığı yerde çoğu zaman insanlar imanlarını, vicdanlarını ve ahlaklarını yitirirler. Zengin olmak istiyorsan kazanmayı düşündüğün kadar biriktirmeyi de düşün derler ama biz bu kazanmayı ve biriktirmeyi ahiret amelleri açısından orada ihtiyacımız olacaklar açısından değerlendirelim. Hani denilir ya Dünyada mekan, ahirette iman tümüyle ters, yanlış bir sözdür. Dünyada mekan olmasa da olur. Dünyada iman gerekir. Ahirette ise ahirette mekan lazımdır. Dünyada iman, ahirette mekan. Sözü böyle düzeltmek gerekir. Zenginliğe açılan kapı küçüktür. Oraya girmek için eğilmek gerekir. Zeka ve ruh bir kitaptan ne kadar etkilenirse, insan zihnini o kadar zenginleştirmiş, gönülde takvadan ne kadar etkilenirse, gönlünü de o kadar zenginleştirmiş olur. Aslında hayatın en büyük acısı yoksulluk değil, zenginliğe doymamaktır. İnsan çoğu zaman kendini harcayarak zenginleşir. Hiçbir iyi adam birden zenginleşmemiştir. İlimsiz, hünersiz zenginler, bir çeşit fakir insanlardır. Zenginlik kullanılacak bir silahtır. Ama günümüzde tapınılacak bir mabut olarak karşımıza çıkar. Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan ile beraber olan zenginlikten bin kere daha iyi, bin kere daha faziletlidir. Büyük servetler çoğu zaman insanı dünyada bile yalnızlaştırır. Zenginlerin Güvendikleri dostları yoktur. Paraya güvenirler, o da insanın yerini tutmaz. Servetimiz olsun, eyvallah. Ama haksızlıkla, haramla, zekatı verilmemiş, bankadan kazanılmış, sömürme gibi zilletlere muhatap olmuş, zengin olmayı asla istememeliyiz. Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından elbette çok daha fazladır. Zenginlik soysuzları daha çok soysuzlaştırır. Para insanı bozar derler. Aslında insanı bozmaz. Bozulmaya meyilli olan ama fırsat bulamayan insan para sayesinde daha kolay bozulur. Yoksa para bizim düşman, olduğum, düşman olduğumuz sosyalistçe baktığımız bir e, husus değil. Allah için harcanılırsa, helal yoldan kazanılırsa, e, Allah yoluna hizmet edilirse, hayırdır ve fazilettir. Yani şükreden zengin, sabreden fakirden daha e, faziletli bir kimsedir. Ama zenginlik nice ahmaklara zekanın maskesini giydirir, demişler. Malik olduğundan fazla bir şey istemeyen insan e, zengindir. Başkasının elindekilerine tamah göstermeyen, e, onları kıskanmayan insandır zengin. Zengin olana kölesi bile düşmandır, denilmiş. Zengin, fakirin halinden ne bilir, der atasözü. Para her şeyi yapar, diyen adam, para için her şeyi göze alan adamdır. Para hiç çoğu şeyi yapmaz. Gücü de yetmez. İnsanlar sahte para yaparlar. Ama çok kere para da sahte insanlar meydana getirir. Parası aziz olan kendisi zelil olur der. Yine bir ata sözünde. Altın altın deyip durma altında kalırsın der yine bir Güzel söz. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akıbet gözünü doyurur, bir avuç toprak. Yine bir atasözü. Altın ve gümüş, gümüş kafirlerin yularıdır. Onlarla çekilip cehenneme götürülürler. Parayı üstün tutan kimseyi Allah zelil eder. Parayı domuzun boğazına takmışlar da domuz ağa diye çağırmışlar. Bir atasözü yine bu. İnsanoğlunun hiçbir icadı para kadar fesat verici değildir. Para gübre gibi etrafa yayılmazsa işe yaramaz. Para çok kimseye kötü yollar öğretir. Para adamı pek çabuk rezil eder. Kullanılamayacak olduktan sonra para neyine gerek? Para kadar işidir işidir. Masal gibidir. Bir varmış, bir yokmuş. Para vererek ölümden, ağır hastalıklardan, yaklaşan ağrılı yaşlılıktan hiç kimse kurtulamaz. Dünyada hem yokluğu hem de çokluğu kötü olan tek bir şey vardır. Para. Kapitalizmde fertler, sosyalizmde devlet, İslam'da ise toplum. Ne yapar? zengin olur. Müslüman, materyalistlerin putlaştırdığı parayı esir alıp, İslam'a köle etmeden süper güçlere kafa tutamaz. İnsana paraya davrandıkları gibi davrananlar, onu harcanmak için, onu harcamak için kazanırlar. Paranın en büyük değeri, paraya gerçek değerinden daha yüksek bir değer tanıyan bir dünyada yaşamamızdan ileri gelir. Para, Büyük bir ifal vasıtasıdır. İnsanı gaflete ve fesada sürükler. Her şeyin para ile ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet ve huzur hiçbir zaman gerçekleşemez. Paranın insana işletemeyeceği suç yoktur denilir. Paralı kimseler paralanır. Param param diyenler paramparça zaten paralanmıştır da paralanmak iki anlamda kullanılabilir. Bir insan için dostlarından çok par parasına bağlıdır diye bilinmekten daha utandıracak bir şey herhalde yoktur. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan demiş bir şair. Yine Şunlar ki çoktur malları, gör nice oldu halleri. Son ucu bir gömlek giymiş, onun da yoktur yiyenleri. Az malın hesabı da azdır, der bir hadis rivayeti. Çok mal insanı azdırır. Evet. Hesap ettim cümle dünya malını, neticesi bir top beze dayandı. Diyor bir şair. Malı dünyadan ne aldı gitti? Var Karun'a sor. Dünya malından ne götürdü? Ona sor. Demiş biri. Doğduğumuz zaman dünyayı dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi ölürken de hiçbir şey götüremeyeceğiz. Ama para kazanmak için ee, nicelerimizin yaptığı gibi haramları götüreceğiz, günahları. Malı ve parayı hor gören çoktur ama Allah için onları veren azdır. Namussuzca bir düzenle elde edilen mal dünyada bile elde kalmaz. Hiç kumardan ihya olanını milli piyango bileti alıp para düşen, düşüp de dünyada rahat huzur göreni duydunuz gördünüz mü? Faizi Allah mahveder der Kur'an. Dolayısıyla faizden gelen para dünyada bile fitil fitil insanın burnundan çıkar. Ahiretteki hesabı yanına avans olarak kalır. Faiz bir örnektir. Diğer haramlar içinde benzer şeyi çoğunlukla müminler açısından söyleyebiliriz. Kafirlerin ise e, azabı ahirette olsun diye mümkün ki dünyadaki haramları dünyada cezası çekilmeye başlanmaz. Malını yemesini bilmeyen zengin her gün fakirdir der. Yine bir atasözü. Bir imaret göster bana kim sonu viran olmaya. Kazanç olmalı ki senden dökülüp geri kalmaya. Geride tükenmeyecek, seninle beraber gidecek. Öyle bir sermaye götürmek lazım öldükten sonra. Mala, mal çok yığma, hazer eyle, kaçın. Azabından ki, e, zahmeti artar, ağır oldukça yükü hammalın, demiş bir şair. Yükü yüklendiğin müddetçe, ne kadar fazlaysa yük, zahmeti o kadar fazla olur. Hele, e, mal yığma konusu da, dünyada bile zahmeti fazla olan bir durumdur. Her gün bir melek, Ey Ademoğlu, sana yetecek kadar az varlık, seni azdıracak çoktan hayırlıdır diye seslenir. Her gün bir melek diye bir hadis rivayeti vardır. Şüpheli şeylerden sakın, insanların en abidi olursun, kanaatkar ol, insanların en çok şükredeni sayılırsın, kendin için sevdiğini başkaları için sev ki mümin olursun diyor bir hadis rivayetinde. Evet kısmetindir gezdiren yer yer seni göğe çıksan akıbet yer yer seni sen ister boynuna iptak tak, diler cevherli kordon, kordon tak bu dünyadan nasibin en nihayet bir avuç toprak yine şair bunca varlık var iken bitmez gönül darlığı diyor gönül darlığıyla varlık arasında ters bir oran söz konusu ediliyor. Dünya malı dünyada kalır denilmiş. Dünya malına esir olan azat olmaz demişler. Bazıları dünya terzi dükkanı ölçüyü veren gider diye e, kefeni işaret etmişler. Kim dünyaya malik olursa yorgun düşer. Kim dünyayı severse ona kul olur. Dünyanın azı yeter çoğu da aslında zengin yapmaz. Ahireten, ahirette mümini bekleyen nimetler, güzellikler yanında, dünya hayatı ne kadar güzel ve şaşalı olsa bile zindan gibi kalır. Abdullah İbn Ömer, ey insan, dünyaya kalıbınla sahip ol, fakat kalbini ve himmetini ondan uzak tut, diye tavsiye eder. Selman-ı Farisi'nin tavsiyesi şöyledir, mümin dünyada doktoru yanında olan bir hastaya benzer, Doktoru ona faydalı olan ve olmayanı bilir. Hasta kendisine zararlı bir şeyi isterse ona doktoru engel olur. Müminin hali de buna benzer. O birçok şeyi arzu eder ama imanı ona zararlı olan şeylere engel olur. Ölünceye kadar bu böyle sürer gider demiş. Müslümanlar arasında nerede ve ne zaman tartışma çıkarsa bilin ki işin içinde ya servet vardır ya şöhret veya şehvet yani para makam veya kadın yüzünden kavgalar olur bunlardan biri veya birkaçının da bir araya geldiği görülür kavganın sebebi bilindiğine göre tedavisi de kolaydır bize verilen her şeyin emanet olduğunu ve bunlarla sınava çekildiğimiz bilinci Müslüman olduğumuz hiçbir zaman unutmamak ve Allah'ın bizi devamlı gördüğünü ve her şeyden hesaba çekileceğimizi dikkate almak. Çarşıyı pazarı Müslümanlaştırmadan İslam'ı çevreye hakim kılmak elbette mümkün değildir. Müslüman ve para bu ikisi birbirini tamamladığı gün süper güçler yer değiştirecek. Gerçek süper güç yeryüzüne hakim olacaktır. Paraya hakim olamayan Müslüman'ın dünyası da büyük ihtimalle ahireti de cehenneme dönecektir. İslam'da ruhbanlık yok. Dolayısıyla e, İslam'ın ahkamını, muamelatı tatbik etmek farz. Bu öyle bir farzdır ki Müslümanların çoğunun dünyayı terk ederek ancak ahirete kavuşacağını e, düşünür. Hacca giden, teraziye e, ellemeyecek, efendim, dindar olan dünyaya, e, dünya malına hiç dokunmayacak gibi değerlendirilir. E, halbuki olay böyle değildir. E, dünya ahiretten, e, ahiret dünyadan e, kazanılır. Ve dünyada Allah'ın nimetleri aslında Müslümanlar içindir. Ahiret nimetleri sadece müminler içindir. E, ama o nimetleri bir emanet bilinci içinde değerlendirmek ee, Müslümanca kendimiz istifade ederken diğer e, ihtiyaç sahiplerini unutmamak gerekir. Her işini parayla görüp paraya düşman olan Müslümanlar konforlu hayat yaşayıp dünya sevgisi hataların başıdır diyenler, sermaye biriktirip bankayla iş görüp kapitalizme güya düşman olanlar kapitalistler gibi yaşayıp e, sosyalizmin gelmesini istemeyenler e, İslami ahkamı bu konuda gündeme getirip ama kapitalistçe bir zenginliği hayal kuranlar aslında neye inandığını bilmeyen tezat içinde olanlardır. Hapse girmemek için tc kanunlarına gösterilen gayret kadar cehenneme girmemek için Allah'ın kanunlarına uyulsa dünyamızda ahiretimizde cennete dönüşecektir. Üniversite sınavına hazırlanan bir genç kadar Cenneti kazanmak için dünya imtihanına özen göstersek cennetin bütün kapıları bize açılır. Dünya huzuru da avans olur. Evet. Haram helal dikkate almadan sadece zenginliği düşünenler kapitalist insanlardır. Müslümansa her zaman her konuda Allah'ı hayatın merkezine alırlar ve Müslümanca imtihanlarını kazanmaya gayret ederler. Evet, e, paradan çok daha önemli hususlar olduğunu, e, paranın da bir emanet ve imtihan vesilesi olduğunu hatırlatmaya çalıştım. Rabbimiz bu tür e, imtihanlar karşısında Müslümanca tavır alan, bilinçli, şuurlu, e, muvahhid müminlerden eylesin. Ela inne ahsan el kelam ve ebli an nizam kelamullahi melikil azizil alam kemakal Allahu tebareke ve teala fil kelam ve ezakure el Kur'an, festemi oleh ve turhamun. A'uzu bıllahe min Şeytanı raje. Bismillahi r rahim Inna dīna 'inda Allahı i̇slam